Bedir Savaşı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashabı ile birlikte Hicretin ikinci yılı Ramazan hilalinin sekizinci günü Medine'den çıktılar. Amr bin Ümür mektubu insanlara namaz kılmakla görevlendirdi. Ebu Lübabe'yi de Medine'de idare ile görevlendirdi. Müslümanlar 305 kişiydiler. Beraberlerinde 70 tane de develer vardı. Bunlara ikişer, üçer ve dört kişi nöbetleşe binerlerdi Ebu Sufyan'ın kafilesini elde etmek istiyorlar, kafileden haber almak için etrafı gözetliyorlardı. Ta ki Zefiran denilen vadiye geldiler ve oraya indiler. Orada onlara kervanlarını korumak için Kureyş'in Mekke'den çıktıkları haberi geldi. Bu haber gelince durum değişti. İş Ebu Sufyan kafilesi mevzu olmaktan çıkarak Kureyş'le karşılaşıp karşılaşmama mevzuna dönüştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarla istişare yaptı. Kureş hakkında kendisine gelen haberi Müslümanlara bildirdi. Ebu Bekir ve Ömer görüşlerini bildirdiler. Sonra Mikdat bin Amr dedi ki Ya Resulallah Allah'ın sana gösterdiği şey için yürü ve devam et. Biz seninle beraberiz. Allah'a yemin olsun ki İsrailoğullarının Musa aleyhisselama Sen ve Rabbin gidiniz ve savaşınız. Biz ise işte burada oturucularız dedikleri gibi demeyiz. Lakin biz deriz ki Git sen ve Rabbin savaşınız Ve biz sizinle beraber savaşırız Müslümanlar sükut ettiler Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ey insanlar Bana görüşünüzü açıklayın dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bununla akabe günü biat eden ensarı murat ediyordu Zira onlar Resulullah'ı Çocukları ve ailelerini korudukları gibi Koruyacaklarına dair biat etmişlerdi fakat Medine'nin haricinde savaş yapacaklarına dair biat etmemişlerdi. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta onların da fikirlerini almak istiyordu. Resulullah'ın bu hitabıyla kendilerini kastettiğini Ensar hissedince onlardan söz sahibi Saad bin Muaz Resulullah'a yönelerek dedi ki Vallahi sanki sen bizi kastediyorsun ya Resulallah. Allah Resulü evet dedi. Saad da dedi ki ''Andolsun ki biz sana inandık, seni tasdik ettik ve biz şehadet ederiz ki senin getirdiklerinin hep saktır. Bunun için biz dinlemek ve itaat etmek üzere ahdimizi ve sana verdik. O halde istediğin şeye devam et. Biz seninle beraberiz. Seni hak ile gönderene yemin olsun ki şayet bize şu denizi göstersen ve denize girsen biz de seninle beraber oraya gireriz. Bizden hiçbirimiz geri kalmayız. Yarın da olsa... Biz düşmanla karşılaşmayı kerih görmeyiz. Biz elbette savaşta sabrederiz ve sadakatten ayrılmayız. Umulur ki Allah bizimle seni sevindirir. O halde Allah'ın bereketiyle istediğin tarafa azmet ve biz de seninle gelelim. Daha saat sözünü bitirmemişti ki sevinçten Resulullah'ın yüzünde nurlar parlamaya başladı ve şöyle dedi: Yürüyün ve müjdeleyiniz. Çünkü Allah bana iki taifenin birini vaat etti. Vallahi ben şu anda o kavmin ölüm yerlerine bakıyorum Ve bundan sonra hep birlikte yürüdüler Bedir'in yakınlarında bir yere geldikleri zaman Kureyş ordusunun kendilerine yaklaştıktan anladılar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talib, Zübeyir bin Avvam ve Sa'd bin Ebu Vakkas'ı Sahabelerden bir bölük ile haber elde etmek için Bedir kuyusuna gönderdi Onlar da iki gençle geri döndüler Allah Resulü Kureş'in sayılarının ne kadar oldukları hususunda onlardan bilgi edindi. Sayılarının 900 veya bin arasında olduğunu öğrendi. Kureş eşrafının hepsinin ona karşı koymak için çıkmış olduklarını anladı ve Allah Resulü şunu da anladı ki kendisi sayıları kendi askerlerinin sayısından 3 kat fazla olan bir düşman kavmi önünde ve şiddetli savaşçıların meydanında bulunuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara haber verdi ki Mekke ciğer parelerini onların önüne çıkartıyor. Dolayısıyla Müslümanlar şiddete karşı sabit ve sert olmaları gerekmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşmanı tespit etmek için Müslümanları topladı. Bedir suyuna geldiler. Uygun görülen yerde su ihtiyaçlarını gidermek için havuz yaptılar. İçini su ile doldurdular. Düşmanın da su ihtiyaçlarını karşılamamaları için havuzun arkasına kalan kuyuları da iptal ettiler. İçinde durması için Resulullah'a da bir çadır kurdular. Kureyş ise Müslümanların karşısında savaşacakları yerlere indiler. Sonra savaş başladı. Kureyş'in saflarından Esved bin Abdul Esed Mahzumi Müslümanların yaptıkları havuzu yıkmak istiyordu. Hamza bin Abdülmüttalip ona yetişti ve bir darbeyle bacağını kesti ve sırt üstü yere düştü. Bacağından kanlar fışkırıyordu. İkinci bir vuruşta havuzun dışında onun işini bitirdi. Ondan sonra Utbe bin Rabia, kardeşi Şeybe ve oğlu Velid ile meydana çıktı. Bunlara karşı Hamza bin Abdülmuttalip, Ali bin Talip ve Ubeyde bin Haris çıktılar. Hamza, Şeybe'ye, Ali ile Velid'e hiç mühlet vermeden öldürdüler. Sonra Ubeyde'ye yardıma koştular. Utbe, Ubeyde'yi, Ubeyde de Utbe'yi yaralamışlardı. Hamza ve Ali, Ubeyde'ye yardım ettiler. Utbe'nin işini bitirdiler. Sonra insanlar birbirlerine giriştiler. Hicretin ikinci yılı Ramazan hilalin 17. günü cuma sabahı iki ordu birbiriyle karşılaştı. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların başında kaim oldu. Safları düzeltiyor ve Müslümanları harbe teşvik ediyordu. Resulün teşvikiyle aralarında durmasına Müslümanların gücü ve cesareti artıyordu. Müslümanlar harbetmeye koyuldular ve karşılaşmalar başladı. Havza toz dumanla doldu. Savaş iyice kızıştı. Kureyş'in aklı şaştı ve korkudan sanki canları cesetlerinden çıkıyordu. Müslümanların ise imanları kuvvetleşiyor ve ehad, ehad diyerek haykırıyorlardı. Resul sallallahu aleyhi ve sellem dövüşçülerin arasında durdu. Yerden bir avuç çakıl alıp Kureyş'e attı ve yüzler çirkinleşsin dedi. Ashabına da şiddet gösteriniz dedi. Bunun üzerine Müslümanlar, savaş Müslümanların zaferiyle sonarasıya kadar sebatla şiddet gösterdiler. Kureyş firar etmişti. Öldürülenler öldürüldü ve esir alınanlar da esir edildi. Nusret, zafer Müslümanların oldu. Böylece Müslümanlar kuvvetleri daha da artmış olarak Medine'ye döndüler.